Muhterem hocam, baba ve annenin çalıştığı bazı ailelerde çocukların bakımı ve gelecek için en iyi şekilde yetiştirilmeleri adına neler yapılabilir izah eder misiniz? Şimdi bir mümin olarak bu Derda ve Selman'ın Farisi arada geçen şey İnneli nefsike aleyke haqqan ve inneli ehlike aleyke haqqan ve innelillahi aleyke haqqan, haqqan fe ati kullezi haqqin haqq. Allah'ın senin üzerinde hakkı var Nefsinin hakkı var, aile efradının da hakkı var, her hak sahibinin hakkını ver, diyor. Şimdi bu hadisin ifade ettiği mana açısından durumumuza bakarsak, hayatımızı biz, günlük hayatımızı, ömrümüzü ona göre planlamamız lazım. Mesaimizi ona göre tanzim etmemiz lazım. Anlayacaksınız notalardan mesai tanzimiyle. Amali ona göre taksim etmemiz lazım. Ne iş yapıyoruz ona göre taksim etmemiz lazım. Kendimize ait işlerimize, ailemize ait işlerimize, çoluk çocuğumuza ait işlerimize, kendimiz yetmiyorsak şayet başkalarının yardımına müracaat etmemiz lazım. Ve başkaları da aynı zamanda bu mevzuda sorumludurlar. Onlar da kardeşlerinin yardımına koşmaları lazım. Şöyle böyle o teavün düsturunun tesil edilmesi lazım. Terakkinin esası bunlardır diyoruz Hüsat Hazretler orada, ortalarda, açıktan e Şimdi bunu açacak olursak, bir insan hangi meslekte olursa olsun bir meslek hayatı vardır bunun. Zamanın bir kısmını meslek hayatına verecek. Orada ne kadar mesa istiyorlarsa onu yapacak. Bir saat, iki saate fazla yapabilir bu mevzu. Ondan sekiz saat, yedi saat istiyorlarsa dokuz saat de yapabilir. Fakat o geriye kalan saatler nelerse şayet onlar da hem nefsine karşı bir kısım sorumluluklarını hem aile fertlerine karşı bir kısım sorumluluklarını nazar itibar alması lazım. Durumu müsaitse, bazı arkadaşların durumuna da müsait değil, durum müsaitse eve döndüğü zaman işiyle meşgul olacak. Bir, bir insan olarak onun insani istekleri karşısında bununla meşgul olacak. Bir aynı zamanda belki onun eğitimiyle, öğretimiyle alakalı bazı şeylerle meşhur olacak. Karşılıklı tatil efkarda bulunacaklar. O gündüz aldığı, yüklendiği stresleri eşiyle atacak. O da yine öbür eşiyle atacak. Zevç zevceyle, sevçe zevcile ile atacaklar. Eş demektir zaten bunlar. Hayatı paylaşacaklar böyle. Şimdi onlara bir zaman ayıracak. Bunların çocukları varsa veya o evde, çocuklarına namaz kılma gibi, din öğretme gibi şeyleri bazı arkadaşlarımız itibariyle ve belli yaşlarda öğretmede mahsur yoksa onlarla da meşgul olacaklar. Alacak, dinli diyanetini öğretecek, elifbe öğretecek, Kur'an öğretecek, manasını öğretecek. Değişik vesilelerle arz ettiğim gibi zannediyorum bu irşat ekseninde de ifade ediliyor bu. Tıpkı hekimlerin bir çocuğa böyle Haftalık, aylık, işte yaşı itibariyle mama takdir etmeleri gibi. işte şu kadar haftalık olunca şu, şu kadar aylık olunca şu, şu kadar senelik olunca da şu verilir ona. Şu dönemden sonra da buna çikolata verilir. Kakao verilir buna. İşte mama yedirilir. Sonra yemeğe alıştırılır. Elinden tutulur, gezdirilir. Yani yaşına, başına, seviyesine göre yönüyle ihtiyaçları ölçüsünde onunla meşgul olmak, onun ihtiyaçlarını gidermek, yine onların o mesailerini tanzim etmeleri içinde mutlaka mülahazaya ve mütealaya almaları gerekli olan bir husustur. İhmal ederlerse bir hakkı ihmal etmiş olurlar. Nefsine ait bir hakkı ihmal ettiklerinde de mesul olurlar. İşlerine ve çocuklarına karşı, işleri ve çocukları da eğer mükellefse, mürahikse Anne ve babalarına karşı bu mevzuda yapmaları gerekli olan şeyleri yapmıyorlarsa onlar da mesul olurlar. Yani aile fertleri herkes birbirine karşı mesuldur. Kullukum râin ve kullukum mesulun en râiyeti diyor yani. Herkes raidir çobandır, güdendir, yedendir, idare edendir ve herkes elinin altındakilerden mesuldur buyurur Efendimiz cevâmül kelimden olan bu hadis-i Öyle olunca yani evin efendisi mesuldur, kadın efendi de mesuldur. Çocuklar akılları başlarına mükellef, müraikse, onların da kendilerine göre mesuliyetleri vardır. Herkes o daire içinde, hane içinde kendi mesuliyetinin sınırlarını bilecek. Bu mesuliyetin yerini getirmeye çalışacak. Bunun içinde günlük mesaisi, farklı alanlardaki mesaisi içinde bu işe de bir yer verecek. Saatlı hareket edecek. Hep bahsederler ya hani, o Alman filozofu Kant, ben ona hiç inanmadım, hiçbir zaman. O zaman öyle hassas saatler var mıydı bilemiyorum, belki kum saatler vardır. Yani adamın işi gücü yok, millet böyle çıkacak, sokakta dolaşacak da saatler ona göre ayarlayacaklar. efendim. Onun saati de bozulmuşsa ne olacak? Yani bütün saatler bir defa bozuk ayarlanacak. Niye yani öyle bir aptallığa kocaman bir filozof kendini adamış falan... Yani değişik yönleriyle cerh edilecek bir şey. Fakat bu felsefe üsturesine, bu da felsefe üsturesi. Doğu üstureleri vardır, Acem üstureleri vardır, Türk üstureleri vardır, Kürt üstureleri vardır. Bu da felsefe üsturesi, filozof üsturesi. Sokakta gezerken herkes saatini, yani belli bir noktada belli saate geçiyormuş o. Saat işte biri beş geçe A bulvarından geçiyormuş. 10 geçe B bulvarından geçiyormuş. Millet sokaklara dökülüyor. Kant geçiyor, saatlerimizi ayarlayalım. Herkes saatlerini ayarlıyor derler. Şimdi fakat haslı itibariyle bu benim için bir şey ifade ediyor. Biz hayatımızı saatlerle böyle dakik hale getirme mecburiyetindeyiz. İşimi gördüm, saatle gayet dakik. Nasıl benden saatle dakik vazife istiyorlar? Mesaimde bulunma istiyorlar. Nöbetimde bulunma istiyorlar. Arkadaşlarıma ayırdığım bir zamanım varsa benim gayet dakik olarak falan gün falan yerde oturup bazı şeyler mütahale edeceğiz. Mutlaka oraya gitmek lazım. Orada eksikliğini göstermemek lazım. Arkadaşlara kendi eksikliğini yaşatmamak lazım. Halkadan bir insan yoktu dedirtmemek lazım. İşte o da dakik olacak yani. O arkadaşlar o saatte beklerken hemen oraya gideceksin. Avam ifadesiyle damlayacaksın oraya. İşin beklediği anda hemen oraya geleceksin, eve geleceksin. Onda kendine göre problemleri vardır, dertleri vardır, sıkıntılar vardır. Fikir taatisi olacak, dert taatisi olacak, boşalma olacak, deşarj olma olacak. Mutlaka o evde ona ihtiyaç vardır. Onu yapmazsanız şayet işte dolu bir yerde bakarsanız patlayıverir, sigorta atar. Bunun gibi çocuklarınıza ayırdığınız bir zaman olmalı. Yani oturuyorsunuz orada ya müştereyken veya tek başınıza kalkacak meşgul olacaksınız. Sizin tabi bulunduğunuz şartlara göre, konjöktüre göre, onlara usülüne göre yani farklı bir üslupla anlatmanız gerekli olan şeyleri anlatacaksınız. Demek ki önce bize düşen şey öyle arkadaşlara, bu gibi arkadaşlara, aynı çizgide olan arkadaşlara evvela bir mesainin tanzimi lazım yani. Bunu isterseniz farklı bir ifadeyle saate bağlayarak dakik hareket etmek. Zamanı israf etmemek lazım. Siz böyle bir çayın başında püyür pür çayın boğularını seyrederek böyle çay içip aynen çayın boğuları gibi böyle zamanınızı erittiğiniz anlar olur. İşte onu öyle orada boşuna beyhude eriteceğine o zaman evde çoluk çocuğunu has Orada onlarla meşgul olursun ama dakik olursun bu Eki sıradan işler olduğu zaman onlar müstesna, o dinin disiplini var zaten. Zaruretler mahsurlu şeyleri mubah Ama yine diyor ki orada mahsurlu şey miktarınca zarurlu şeyler mubah olur. Miktarınca yani. Bir saatlik senin işte bir zaman kaymasına sebebiyet verecek Eki sıra sürpriz bir şey oldu. Giderken sürçtün, bacağında bir incinme oldu filan. Dolayısıyla böyle bir zaman kaybetti. Ama bunun dışında gayet hareket etme. Bir kere bunu yapmak lazım. Evet, ikincisi, bazı arkadaşlarımız belki dolu dolu böyle hizmet adına yaşıyorlardır. Bir de başka işleri varsa şayet belki çoluk çocuğuyla işleriyle meşgul olmayı başka birine havale edemezler. Aynı duyguyu, aynı düşünceyi paylaşıyorlarsa belki onu emsaliyle beraber belli programlar gerçekleştirmeyi havale edebilirler. Bir bayansa, bacılarımızla beraber belli programlara her meslekte olan insan da tabii aynı kategoride müteahil edilmez yani. Bunlar hep hassasiyette planlanması lazım gelen şeylerdir. Hayatta bunları planlayıp yapacağız ki öbür tarafta bu meseleler karşımıza bu işin bereketi olarak, neticesi olarak, sonucu olarak, Allah'ın lütfu olarak çıksın. Evet. Şimdi bazen biz diyelim bir kreş yaşındaki bir çocuğa Ana okulu yaşındaki bir çocuğa, belki bazen orta eğitimdeki bir çocuğa, vermemiz gerekli olan şeyleri veremiyoruz. Bizim içinde bulunduğumuz şartlardan dolayı, sırf bize mahsus konjöktürden dolayı veremiyor olabiliriz. İşte onlar için de arkadaşlara kreşler açtırılabilir, anaokullara açtırılabilir. Onların kreşlerini onların anaokullarına konur. Şimdi herkes için bu geçerli bir şey, İstisnasını arz edeceğim. Herkes için geçerli bir şey. Herkes kültür oraya koyar. Ben burada hizmet ediyorum ama çocuğuma doğru da orada başka şekilde kendine hizmete adamışlar. Bakacaklar, görecekler onu orada. İşte orada pedagojiden anlayan, pedagojik sertifikası olan kimseler, bacılarımız veya kardeşlerimiz bizim çocuklarımıza meşgul olacaklar. Değişik usüllerle, değişik sistemlerle bizim vermemiz gerekli olan şeyi Allah'a iman, peygambere iman, haşre iman, neşre iman verecekler. Dini terminolojimizi belirletecekler. Amen melâketi ve kütübü ve Resûl-ü'l-i'nin akrâbel kadar hîr ve şer diyecekler. Kafalarına takılan istifamlara yaşa başa göre cevap verecekler. Tereddütlerini giderecekler onlara. Ve hemen her yerde okullarımızın yanı başında, üniversite yerlere hazırlık kurslarımızın yanı başında, ya kampüslerin bünyesinde ve da ayrı yerlerde bu türlü anaokulları açarak, kreşler açarak hizmete kendisine adamış, veya vazifesi icabı kendi çocuklarıyla meşgul olma fırsatını bulamayan arkadaşlara o da bizim civan mertliğimiz olacak. O işi yapacağız. O da yine kendi içinde aynı zamanda bir sektör olacak. Kendine göre geliri olacak. Arkadaşlar oradan beslenecekler. Beslenmiyorsa su edilecek filan. Bunlar başka yerlerdeki işlerde de gördüğümüz karşılaştığımız şeylerdir. Amalin taksimi mesainin tanzimi taavün düsturun teshili, terakkilerin esası bunlardır, diyor. O notayı ben isterseniz bütünüyle okuyayım. Siz biliyorsunuz başınıza artmış olacağım. Yedinci nota. Ey Müslümanları dünyaya şiddetle teşvik eden, sanat ve terakkiyatı ı ecnebiye sevk eden, bedbaht, hamiyet, furuş. Dikkat et. Bu milletin bazılarının din ile bağlandıkları rabıtalar kopmasın. Eğer böyle ahmakane, körü körüne topuzlar altında bazıların dinden rabıtaları kopsa, o vakit hayatı içtimai edebilsin mi katil hükmünde o dinsizler zarar verecekler. Çünkü mürtedin vicdanı tamamen bozulduğundan hayatı içtimaiye zehir olur. Ondandır ki ilm-i mürtedin hakayatı hayatı yoktur kafir eğer olsa veya müsalahı ise hak hayatı var diye usulü şeriatın bir düsturudur. Hem mezhebi hanifiyede ehli zımmiden olan bir kafirin şahadeti makbuldür. Fakat fasık merdudu şahadedir Çünkü haindir. Ey bedbaht fasık adam, fasıkların kesetine bakıp aldanma ve ekseriyetin efkarı benimle beraberdir değil mi? Çünkü fasık adam fıskı isteyerek Bizzat talep ederek içine girmemiş, belki içine düşmüş çıkamıyor. Hiçbir fasık yoktur ki salih olmasını temenni etmesin. Amirinin ve reisi görmek istemesin. İlla ki el irtidad ile vicdanı tefessü edip yılan gibi zehirlemekten lezzet alsın. Ey divane baş ve bozuk kalp! Zanneder misin ki Müslümanlar dünyayı sevmiyorlar veya düşünmüyorlar ki fakru hale düşmüşler, yıkaza muhtaçtırlar ta ki dünyadan hisselerini unutmasınlar. Zannın yanlıştır, tahmini hatadır. Belki hırs şiddetlenmiş. Onun için fakru hale düşüyorlar. Çünkü müminde hırs sebebi hasarettir ve sefalettir. El hadisü khaibun khasir durum emsal hükmüne geçmiştir. Evet, insanı dünyaya çağıran ve sevk eden esbab çoktur. Başta nefis ve hevası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 Hayatı bakiye yardım eden azlara imdat etmek lazım gelir. Yoksa o az daha ileri susturup çoklara yardım etsen şeytana arkadaş olursun.